Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimiz, Hazreti İbrahim'in milletindenim ne demektir? Haniflik hakkında bilgi verir misiniz? Diye sormuş. Haniflik, aslında temizliği, fıtratı ifade eder. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Sabah ve akşam yaptığı zikirlerde şöyle buyuruyor: "Esbehne ale fıtratı İslam ve ale kelime dixlas ve ale dini Nabîne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam ve ale milleti Abine İbrahim hanifen müslüman ve ma kana min müşrikin." Yani İslam fıtratı üzere. İhlas kelimesi ve Nebimiz Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın dini üzere Müslüman ve Hanif olan, asla müşriklerden olmayan babamız İbrahim'in dini üzere sabaha eriştik. Akşam olduğunda da aleyhisselatü vesselam emseyne yani biz bu hal üzere ey İslam fıtratı ihlas kelimesi aleyhisselatü vesselam'ın Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın dini üzere ve Hanif olan, Müslüman olan babamız İbrahim aleyhisselamın dini üzere. Burada milleti dini anlamındadır. Dini üzere sabahladık veya akşamladık derdi. Tabi burada aleyhisselatü vesselam dört hususa değiniyor. Mesela esbahne es ale fitratil islam derken, İslam fıtratı üzere derken aleyhisselatü vesselam bu fıtrattan kastı Bazıları diyor ki, ey Sünnet anlamındadır. Aslında selim fıtrattan kasıt ise Allah Subhanahu ve Taala'nın insanları üzerinde yarattığı fıtrattır. Çünkü, çünkü Allah Subhanahu ve Taala, Rum Suresi 30. ayette şöyle buyuruyor: Sen yüzünü Hanif olarak dine Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler dikkat ediniz sen yüzünü hanif olarak Allahu ve teala fıtrata çevir diye emrediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yine bir hadiste buyuruyor ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar ancak anne babası onu ya Yahudi yapar ya Hristiyan yapar ya da mecusi yapar işte bu fıtrat bütün enbiyanın üzerinde olduğu hanif dindir. Bu da İbrahim aleyhisselamın e, dinidir. Burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dört hususu sayıyor. Birinde diyor ki kelimetil ihlas. Kelimetil ihlas. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demektir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam i̇mam Nevevinin el Azkar isimli eserinde rivayet ettiğine göre aleyhissalatü vesselam ashaba bunu öğretmek için sesli olarak bunu ifade ediyordu. Hanif'ten de kasıt dost doğru. Hanif olan kimse dost doğru dine yönelen kimse demektir. Bu da tıpkı diğer peygamberlerin, enbiyanın üzerinde oldukları dindir. Hatta... Konuyla ilgili Konuyla ilgili e, Bakara suresinin 135. ayetinde ve 136'da da denilebilir. Şöyle buyuruyor 135'te Vakalu Dediler ki Kunu huden evnesara tehtedu." Dediler ki Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız. Bu sözü e Medine'de bulunan ehli kitaptan olan insanlar sahabelere söylüyorlardı. Diyorlardı ki: "Geliniz. Kunu hudan au nasara tehtedu. Siz hidayet üzere olmak istiyorsanız, siz doğru bir din üzere olmak istiyorsanız ya Yahudi veya Hristiyan olunuz." diye davette bulunuyorlardı. Rabbimiz subhanehu ve teala işte bu ayetleri indirerek onlara bu şekilde emretmesini aleyhissalatü vesselam'a söyledi. Kul bel millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel müşrikin. Dedi ki sen onlara de ki hayır hanif olarak İbrahim'in dinine uyarız. Niçin? Çünkü o müşriklerden değildi. Yani batıl dinden uzaklaşıp, Doğru bir şekilde hak dine yönelen İbrahim'in dinine uyarız. Çünkü o müşriklerden değiliz. Kulu ayetin devamında diyor ki deyiniz ki Âmenna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Ya'kube vel وَمَا اُوْتِيَ مُوسَ وَعِيْسَ وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Deyin ki diyor Rabbimiz subhanahu ve Taala. yani sizi Yahudi ve Hristiyanlığa davet edenlere deyiniz ki biz Allah'a ve bize indirilene yani bize indirilen Kur'an'a İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Esbat'a yani e, Yakup Aleyhisselam'ın torunları anlamındaki Esbat'a e, indirilene Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün Enbiya'ya Rableri tarafından verilenlere iman ettik hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yani biz bunların hepsinin hanif din üzerinde olduklarını ve şirkten uzak olduklarına iman etmişiz. Biz ona teslim olmuşlarız deyiniz buyuruyor Rabbimiz Subhanehu ve Taala. Burada burada dikkat edilirse Yahudiler kendilerini Musa aleyhisselama nispet ediyorlardı. Hristiyanlar da kendilerini İsa aleyhisselama nispet ediyorlardı. Yani diyorlardı ki biz onların dini üzereyiz. Siz de eğer hidayet istiyorsanız geliniz Yahudi veya Hristiyan olarak Hristiyan olunuz dediklerinde Rabbimiz Subhanehu ve Teala, Bakara suresi 135 ve 136. ayet e, ve tabi ki daha bunun devamı var. Fe'in Amenubi mitlimi Amenumbi fadi. Eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa, yani sizin gibi hanif din üzerinde olurlarsa hidayet üzerinde olurlar. Ve <gülüyor> intevallev ancak eğer e, yüz çevirirlerse ve inteval fa inneme fi şiqak, Eğer yüz çevirirlerse muhalefet ederlerse, onlar mutlaka ap açık bir ayrılığa düşerler. Buyuruyor Rabbimiz subhanehu ve teale. İşte onlar bu daveti yapınca biliyorsunuz kendilerini Yahudiler Musa'ya nispet etti. Hristiyanlar İsa aleyhisselama nispet etti. Rabbimiz subhanehu ve Teala de onlara dedi ki kul bel millete İbrahim. Değiniz ki hayır biz hanif olarak İbrahim'in milletine ey buradaki milletten kasıt dindir. Onun dinine tabiiz. Biz onun dinine tabiiz. Hanife millete İbrahim Hanife, ve ma kana çünkü o müşriklerden değildi. Dikkat ediniz. Burada kendilerini Musa ve İsa aleyhisselama nispet edenlere Rabbimi Sübhane ve Teala İbrahim aleyhisselamın hani o bütün şirklerden uzak kalmış kendi döneminde Aya, yıldıza, gök cisimlerine tapanlar, putlara tapanlar olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam bunları hepsini reddetmiş. İnni ve vechiyye lillazi fatara's semavati vel ardı hanifan muslimen ve ma ana minal müşrikîn Onları reddetmişti ve demişti ki doğrusu ben yüzümü göğü ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Hanif olarak yani tertemiz olarak ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ve ben müşriklerden değilim diyerek onlara reddiye vermişti. İşte bu sefer de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ümmetine, Yahudi ve Hristiyanlardan davet gelince onlara da bu şekilde diyerek biz hiçbir şekilde şirk koşmayan, hanif olarak yüzünü e, yüzünü Allah'a yönelten şirkten uzak olan İbrahim'in dini üzereyiz. Ve devamla diyor ki ayette e, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a iman ettik. İbrahim'e iman ettik, İsmail'e iman ettik, İshak'a yakub ya ettik e, e, ve Yakub'a ve Esbat'a yani onun torunlarına da iman ettik. Onlara indirilene iman ettik. Ondan sonra diyor ki Musa ve İsa'ya da iman ettik. Ve Allah'tan bunlara indirilenlere de iman ettik. Diyerek bunlara reddiye veriyor. Ve bunların arasında hiçbirini bir diğerinden hiçbirini bir diğerinden ayırt etmeyiz. Ey bunlar hepsi Allah katından gönderilmiş elçilerdir. Ee, rasullerdir, nebilerdir ve bunlara indirilene iman ettik ve bunların hepsi hanifti yani sözün sonunda önce İbrahim aleyhisselamın hanifliğini ortaya koyuyor şirkten uzak olduğunu ortaya koyuyor ondan sonra diyor ki ey işte bakınız sizin şu an kendinizi nispet ettiğiniz Musa ve İsa var ya işte biz onlara da aleyhumusselam biz onlara indirilene de iman ettik. Ey onlar da sizin şirkinizden beridi anlamında onlara reddiye veriliyor. Ve yine bir ayetle daha destekleyecek olursak bu da Ali İmran suresinin 95. ayetidir. Burada Rabbimiz subhanehu ve teala buyuruyor ki Kul sadakallahu fettebi'u sadakallahu fettebi'u millete İbrahim e hanife ve ma kana min el müşrikîn deki Allah doğru söylemiştir. O halde hanif olarak yani batıldan yüz çevirip hakka yönelerek İbrahim'in dinine ey İbrahim'in dini İslam dinine uyunuz. O müşriklerden değildi buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bütün sahte dinleri bırakıp Hak dine yönelmiş Müslüman bir kimseydi. Az önce söylediğimiz o gök cisimlerine tapanları, putlara tapanları ey reddetmişti. Allah'ın dinini ve hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Birçok yerde dikkat ediniz. Bugün hala insanlar tartışıyorlar. Diyorlar ki acaba İbrahim Aleyhisselam burada o yıldızı ilah mı edindi? Güneşi ilah mı edildi? edindi? Veya ayı ilah mı edindi? Vara al kamara. Bazığan فقال هذا ربي gibi." بي ai görünce ışığını yaymış dedi ki bu kaleh ve akbar bu daha büyüktür bu benim Rabbim mi acaba şirk hayır İbrahim aleyhisselam o e, müşriklere gök cisimlerine tapanlara heve Rabbi bu mu benim Rabbim yani onlarla alay ederek hiç batan şey ilah olur mu ay ilah olabilir mi çünkü geceleyin çıkıyor gündüz yok oluyor gündüz İlah dediğiniz güneş ortaya çıkıyor sonra yok oluyor. Ben dedi kaybolan şeyleri sevmem dedi. Ve dedi ki ben yüzümü yeri ve göğü yaratmış olan Allah'a yönelttim. Hanif olarak yani ona hiçbir şey şirk koşmadan ve ben müşriklerden değilim. Tertemiz fıtratı üzere kaldı. Allah Azza ve de birçok ayette dikkat ediniz İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken ne diyor? وَمَا كَانَ minel الْمُشْرِك۪ينَ O hiçbir zaman müşriklerden olmadı diyor. Yani bugün bu acabayı, bu soru işaretini ortaya çıkartanlara reddiye veriyor Rabbimiz Fahanehu ve Teala. Ayetten bizzat diyor ki İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman şirk koşmadı. Ve İbrahim Aleyhisselam, Yahudi ve Hristiyanlardan olsun ona nispet ettikleri şirk mefhumundan her zaman uzak oldu. Dolayısıyla burada haniflikten kasıt İbrahim aleyhisselamın İbrahim aleyhisselamın e, İbrahim aleyhisselamın dosdoğru dine yönelmesi anlamındadır. Burada dosdoğru yö dine yönelmiş şirkten uzak anlamındadır. Milletten de kasıt Dindir. Ey onun tabi olduğu İslam dinidir. Allah subhanehu ve teala. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın söylediği gibi söyleyip yaşayan kullarından kılsın bizleri. ne? Ey ne? yani kabul ediyoruz. Ee, kıbilne fitratil İslam. Kelimetil İhlas. Kıbilne dini Nebine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne? Nehnu min millete İbrahim, Hanifen, Müslüman <gülüyor> ve meemin el müşrikin. Yani diyorum ki ben biz kabul ettik. Ee, İslam fıtratını kabul ettik. İhlas kelimesini kabul ettik. Muhammed Aleyhisset ve dinini ve İbrahim Aleyhisselam'ın şirkten uzak olan İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzere dini üzere olduğumuzu kabul ettik. Allah subhanahu ve Teala bizi bunun üzerinde yaşatsın, ve bunun üzerinde öldürsün. Ve bu Allahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sallamü ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve